Bugün e, stüdyodaki e, konuğumla e, Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçen e, Büyükşehir Belediyesi kanun tasarısını e, konuşacağız. E, bazılarınızın mutlaka haberi vardır. Büyük tepkiler gördü bu e, tasarı. Çünkü binlerce köyün e, mahalle statüsü e, ile belediyelere bağlanmasını öngörüyor bu e, tasarıda yapılacak olan değişiklik. Bu konuyu Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi ve e, Anadolu Tarımının 150 yıllık öyküsü kitabının yazarı yardımcı doçent doktor Nevzat Evrim ön ile konuşacağız. Şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nevzat Bey... E... Geçtiğimiz günlerde Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu da bir açıklama yaptı. E, bu e, tasarının getireceği e, olumsuzluklarla ilgili, e, etkileriyle ilgili. E, gerçekten de e, pek çok yani binlerce köyün mahalle statüsüne e, geçmesine neden olacak. Ama bu kadar basit değil. Ne olacak binlerce köy mahalle statüsüne geçtiğinde? Şimdi önce bir sayıları net verelim. işin <gülüyor> boyutu bir evet. e, ortaya çıksın. Lütfen. 29 ilde Türkiye'nin toplam... Tam sayısını kimse tam olarak bilmez bunların ama 34 bin köyünün 16 bin tanesi Türkiye'nin kırsal nüfusu olan 17 milyon insanın 10 milyonu buharlaşıyor. Yarıdan fazlası. Evet. Nüfus anlamında yarıdan fazlası. Daha önce köy ve belde nüfuslarında kırsal kesimde yaşayan insanlar olarak tanımlanan bu insanlar artık büyük şehirlerin mahalle sakinlerine dönüşecekler. Şimdi ortaya çok temel bir problem var. Kırsal alanın Başak iktisadi faaliyeti tarımdır. Türkiye'de bu halen pek çok yerde küçük ölçekli olarak yapılıyor. Bu özel hizmetlere ihtiyaç duyar. Siz belli başlı bazı hizmetleri devlet olarak buraya götüremezseniz bu insanlar bu iktisadi faaliyeti yürütemez ve geçimlerini sağlayamaz hale gelirler. Hı hı. Dolayısıyla e, siz bu insanları köylü olarak tanımlanan bu insanları bu statüden çıkartıp birer Mahalle sakinine dönüştürdüğünüzde örneğin bu insanların tarlalarını sulama ihtiyaçlarında bir mahalle yerel yönetimi üzerinden karşılamak durumunda kalırsınız. Ve bunun mekanizmaları aslında yok. Evet. Her şeyden önce bu var. Yani ülkemizde her zaman olduğu gibi önden mevzuat gidiyor. Hı hı. Arkadan mekanizmaların geleceği varsayılıyor. Ve yasaya baktığınızda tek bir şey görüyorsunuz. Diyorlar ki bu insanlara içme ve kullanım, su, kullanım suyunu ucuza satacağız 5 yıllığına. Gececi madde var yasada. 5 yıllığına ucuza su satacaklarmış. Yani eksik olmasınlar da ortada <gülüyor> başka bir problem var. Şimdi ben mesela evimde benim bir tane şirin mi şirin limon ağacım var. Ben ondan yılda işte 2 kilo falan limon alıyorum. Bir de çiçek açıyor. Güzel görünüyor. Ben onu sulamak için kendi belediye başkanımdan ya gel bana sulama yardım yap desem bana gülerler. Hı hı. Çünkü ben sıradan bir kentli vatandaşım ama köydeki insanın osulamayı yapabilmek için sürekli olarak bu yardıma ihtiyacı var. Evet. Ee, şimdi e, köyde yaşayan insanların sadece sulama açısından değil başka faaliyetler tabii açısından ki, da e, aldıkları destekler var köylü olmalarından ya da çiftçi olmalarından çünkü çiftçi statüsünü de mi kaybedecekler bu insanlar peki e, na, nasıl bir gece? yani şimdi ben e, yani köylülük ve kentlilik tabii ki e, belli e, farklılıklar taşıyor ama çiftçi statüsü ne ne olacak? Şimdi onda bir değişiklik öngörülmüyor yalnız hı hı. E, ortada başka bir problem daha var şimdi. Uzun süredir özellikle de 1998 yılından beri Türkiye'de tarıma yönelik devlet desteklerinin sistematik olarak geri çekildiğini görüyoruz. Hı hı. Yani Kemal Derviş döneminde bu işin bir altyapısı oluşturuldu. AKP iktidarı bu altyapının üzerine devam etti. Sonra arada bir yerde Havza destekleyen projeleri diye bir proje ortaya attılar. O proje halen tam olarak uygulanmıyor. Ortada bir desteksizlik var. Çok basit Bu bir, bilinçli olarak yapılıyor. Bence aynen. bence en azından Hı -hı. bilinçli olarak yapılıyor. Hı -hı. Mesela yani Mehdi kere sorsanız bilinçli olarak yapmadıklarını falan söyleyecektir. Size aksine destekliyoruz diyecektir ama. Hı -hı. Çok basit. Tarımı desteklemediğiniz zaman tarım diğer bütün iktisadi faaliyetlerin gittiği yoldan gider, Hı -hı. tekerleşir. Hı -hı. Küçük ölçekli faaliyet gösteren insanı desteklemediğiniz zaman bu insan mülkünü kaybeder, mülksüzleşir. Zaten bütün kapitalist gelişme Köylünün işçileşmesi gibi bir şey e, izlek izler zaten nüfus anlamında. Eğer siz bu destekleri vermezseniz köylüler ya, ya yavaş yavaş ya da hızla yani o anti iktisadi koşullara göre ya yavaş yavaş ya da hızla e, topraklarını yitirirler. Kentlere göçerler ve orada işçi sınıfının saflarına katılırlar. Şimdi bir yandan eğilim bu yöndedir. Bu hı hı. aslında durdurulabilecek bir şey de değildir. Ama diğer yandan başka bir problem daha var. Şimdi Türkiye'de çok ağır bir işsizlik sorunu var. Evet. Ee, bu işsizlik sorunu görünen o ki işsizlerden başka hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Ee, patronları ve Adalet ve Kalkınma Partisi kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü ücretler düşüyor bu sayede. İnsanlar ne kadar işsiz kalırlarsa o kadar düşük ücretlere razı olurlar. Evet. Zaten işin bir tarafında da bu var. Yani köylülüğün sürekli olarak aşındırılıyor olmasının altında yatan sahip işçi ücretlerinin de baskılanması. Bütün tarih boyunca bu böyle oldu. Şimdi gelin işin diğer tarafına. Ee, Anadolu'yu biraz gezerseniz her yerde... Ee, henüz göçmemiş veya yaşı itibariyle artık kente göçebilecek durumda olmayan ama haciz nedeniyle ödeyemediği borçları nedeniyle toprağını kaybetmiş, traktörünü kaybetmiş, sulama motorunu, pompasını kaybetmiş ve artık faaliyet yürütemez hale gelmiş insanlara rastlarsınız. Bu insanlar e, kentlerindeki çocuklarının onlara sadıkları yardımla ve eğer şanslılarsa varsa emekli oldularsa emekli maaşlarıyla yaşamaktadırlar. Ee, ve bu nedenden dolayı he yani hem kırda bir atıl nüfus duruyor hem de önemli miktarda tarım toprağı da atıl duruyor. Yani e, burada şimdi ezbere sayılarla konuşmak zor ve kitapta da bunların hepsinden bahsettim ben ama küçük ölçekli tarımın yapılamaz hale gelmesiyle büyük ölçekli sermayenin bu alana girmesi birbirlerini, ee, zorunlu olarak izleyen süreçler değillerdir. Sermaye karlı bulmazsa o alana hiç girmeyebilir. Hı hı. Hiç girmediği zaman o topraklar boş kalır. Şu an Türkiye'de çok ciddi miktarda boş toprak var. Yani ya Nadas'a bırakıldı görülüyor ya hayvan yemeği ekildi görülüyor ama esasında boş duruyor bu topraklar. Hı hı. Ve bu da üretimi baltaladığı için sürekli olarak ürün fiyatlarını yukarı doğru iter. Kıtlıklardan dolayı azlıklardan dolayı ve kentli yaşamın da pahalılaşmasına sebep oluyor. Bir de dışarıdan da ürün e, alımına neden oluyor sonuç olarak değil mi? Yani bir dışa bağımlılığı da getiriyor aynı zamanda. Tabii ki tabii Hı -hı. ki. Yani herhangi bir şeyin fiyatı arttıkça o şeyin ithal edilmesi feasible hale gelir. Efendim işte hayvancılık çöker sonra siz... E, Talibin arttığı dönemlerde örneğin herkesin hayvan kesmek için sıraya girdiği kurban bayramlarında haldır haldır hayvan ithal etmeye başlarsınız. Bunun halk sağlığı için ne gibi sonuçlar doğurabileceği son 20 yılda dünyadaki bütün büyük salgınlar canlı hayvan üzerinden hı hı. ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun halk sağlığı için ne gibi sonuçlarının olacağı, bunun ülkenin dışa bağımlılığı için ne gibi sonuçlarının olacağı Esasen yani siyasi iktidarın umurunda bile değildir. Böyle bir de şeyleri dert eden bir siyasi iktidar altında yaşamıyoruz. Öte taraftan bir de şu e, tarım toprakları üzerinde açılan yeni sermaye politikaları var. Hı hı. Son 15-20 yılda büyük sermaye gruplarının e, yoksul ülkelerde e, halkın çıkarlarını gözetmeyen tarım politikalarının uygulanması sonucunda boş alan toprakları çok ucuza kapattıkları yani mülk edindikleri ya da çok uzun süreli 49 yıllığına 99 yıllığına vesaire kiraladığı bir süreç yaşıyoruz. Evet. Yani buna O zaman e, karlı mı görüyorlar? E, bazı yerlerde evet. Yani Hı. ne kadar kira ödediğine veya kaça kapatabildiğine bağlı. Mesela bir örnek var Madagaskar tarım topraklarının yarısından fazlasını Tek başına Samsung satın alıyordu neredeyse. Evet Türkiye'den de bir takım şirketler e, Etopya'da işte Afrika'nın belli ülkelerinde e, tarım toprakları aldılar tabii, diye zaten tabii, duyduk. Tabii. Hı -hı. Sonuçta tarım toprağı dediğiniz şey de kapitalizm altında bir metadır. O da bir maldır. Onun da bir piyasası vardır. Ve o piyasada alıcı ile satıcı arasında fiyat hareketliği çerçevesinde el değiştirir. Ancak diğer bütün her şeyin aksine tarım bir... Üretim aracıdır ve sadece bir üretim aracı değildir. İnsanların gıdasının üretildiği üretim aracıdır. Mesela Aynı zamanda siz, bir kültür de yaratır tarım değil mi? Yani o Değerler, kültür. <gülüyor> <Getim>. Kuşkusuz, kuşkusuz. <gülüyor> ee, ve siz... Ya 70 milyonluk insanın 17 milyonu kırsı alanda yaşıyor. Ve bu ülkenin besinin çok önemli bir kısmı orada yetiştiriliyor. Şimdi bunun 10 milyonunu artık siz tam orası kırsı alan olabilir ama ben seni köylü olarak tanımıyorum. Dolayısıyla köylü olarak aldığın hizmetleri sana ya getirir miyim getirmez miyim bilinmez hı hı. Ee, diyorsunuz. Diğer yandan da 70 milyonun 70'inin de beslenmesini tehlikeye atıyorsunuz. Mesela bir ülkenin tarım topraklarının tamamı. Emperez şirketler tarafından işletiliyor olabilir ve her şey yolunda giderken hiçbir sorun da olmayabilir. Hatta işte daha büyük ölçeği kullanarak daha verimli işler de yapabilirler. Bir miktar gıda fiyatlarında düşme de olabilir. Hı hı. Ama ondan sonra örneğin dünya çapında genel bir kriz ortamında gıda sektörü bu krize etlensse ve gıda fiyatları düşmeye başlasa dünya çapında veya tersi olsa. Kuraklık nedeniyle maliyetler çok yükselse ve gıda fiyatları maliyetler paralel olarak yükseltilemez durumda olsa çünkü insanların alacak parası olmasa bu şirketler çat diye üretimi keserler. O topraklar Hı -hı. tamamen bu sefer boş durmaya başlar. Çünkü üzerinde yaşayan insan yaşadığında orada o insanın geçim derdi vardır. Hı -hı. En azından kendisi tüketmek için üretecektir. Mutlaka. Ama şirketin öyle bir derdi yoktur. Hiçbir üretim yapmayabilir. O topraklar boş durabilir. Nitekim Madagaskar'da da söz konusu anlaşma. Ondan sonra ülkede böyle devrimvari bir şeyler oldu. Ülkenin başındaki diktatör devrildi. Yeni gelen iktidar da o anlaşmayı feshetti. Hı hı. Halkın tepkisinden korkarak. Evet, sohbetimize devam edeceğiz. Gerçekten aslında çok derin bir konu. 25 dakikaya çok sığdırılacak evet, bir konu evet, değil ama kesinlikle. mümkün olduğunca e, bilgi vermeye çalışacağız. E, şimdi e, Elliot Sharps terapiden of the Hook adlı parçayı dinleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz tekrar konuşmaya. Evet köylülüğün idam fermanı olarak değerlendirilen e, Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı binlerce köyün e, daha doğrusu 10 milyon köylünün e, kentli olmasını ve e, köylerin de mahalle statüsüyle belediyelere bağlanmasını öngörüyor. E, Ona dolu tarımının 150 yıllık öyküsü kitabının yazarı Nevzat Evrim Önal'la konuşmaya devam ediyoruz. Nevzat Bey. Biraz önce bunun getireceği olumsuz etkilerden bahsettiniz. Ben çok küçük bir şey yani köylünün aslında işçileştirilmeye Hı -hı. çalışıldığını ve bu sürecin hızlandırılmaya çalışıldığını söylediniz. Daha doğrusu hızlandıracağını bu Hı -hı. yasa tasarısının. Benim aklıma Kandıralı bir Kandıra'da arazilerin organik organize sanayi bölgesi yapılmasından sonra bir köylü kadının söyledikleri geliyor. Siz de belki okumuşsunuzdur köylü kadının oğlu. E, köyü terk ediyor ve İzmit'e gidiyor e, fabrikada çalışmaya. E, ve kadın diyor ki ben burada yaptığım üretimle orada oğlum yeterince para kazanmıyor. Ben burada yaptığım tarımdan kazandığımla gıdaları oğluma gönderiyorum. O işçi olarak orada fabrikada yeterince para kazanmıyor çünkü diyor. E, Fakat benim şimdi tarlamı elimden alıyorlar ve ben de aç kalacağım. Oğlum da aç kalacak. Ben mi gidip fabrikada çalışayım? İkimize de yetmeyecek. Gıda diyor. Aslında çok çarpıcı bir örnek bir yandan da bu bütün bunlar galiba 10 milyon insanın başına gelebilir. Yani herkesin aslında evet. ya, Herkes. 10 milyon insan geri kalan 80 milyonda milyon milyon bağlı, bağlı olduğu üretemeyecekler. Köy ile kent arasındaki bağlar her iki yönde olabilir. Mesela hı. kimi örneklerde yardım kentten köye doğru gidiyordur, az önce benim anlattığım gibi. Kimi örneklerde yardım köyden kente doğru geliyordur. Şimdi bu e, HES'ler meselesiyle ilgili bir... Evet onu da soracaktım. Yani e, o işin bir de e, bir şekilde daha e, bütüncül olarak bakarsak... E, yer, yerel, ...yereldeki insanın yerli tohum kullanması, tohumluk ayırması... Hı hı. Giderek tabii hibrit ve piyasa tohumlarına bağımlı Hı. olmaya başladı. Ee, i̇şte HES'lerle ilgili bir şekilde e, orada kırsaldaki insanın Hı. mücadelesi suya o kadar bağımlı olması Hı. ve e, Meralar tabii Hı. ki e, nasıl etkilenecek bütün bu politikalar? Şimdi e, bunları tek tek ele alırsak herhalde Hı. programı bitiremeyiz ama bir <gülüyor> genel çerçevede <gülüyor> şöyle yedi dakikamız var. Yani mülki idarelere yapılan her türlü müdahale, yerel idarelere yapılan her türlü müdahale, yani bu müdahaleyi kimin yaptığını da biliyoruz. Bu müdahale meseleyi daha sermaye odaklı hale getirir. Bu zorunludur. Dolayısıyla yani buradan başlayarak yasaya karşı çıkmak lazım. Eğer siz bütün tecrübeler şunu gösteriyor. Herhangi bir toprak parçasında kırsal alan statüsünden çıkartıp bunu tanımı ne olursa olsun kentsel alana dönüştürürseniz yani il sınırlarının içine aldığınız anda birisi gelir oraya bir daha diker. Hı hı. Tipik, tipik olan budur. Evet. Ee, Türkiye'de öteden beri bir şey sorunu var mera sorunu var. Yani Türkiye hayvancılığının bir mera problemi var. Cumhuriyetin başından bugüne kadar meraların sürekli olarak daraldığını görürsünüz zaten. Diğer yandan işte son 20-30 yılda mera kullanımına dair bir takım engelleyici bölgesel yasalar falan da çıkartıldı. Dolayısıyla hayvancılık büyük darbeler aldı bu yüzden. Hı hı. Şimdi siz 29 tane ilde var olan meraları Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içine alıyorsunuz. Güzel. E diyorsunuz ki mera kullanım hakkı devam edecek. Tabii ki edecek ama artık o merayı orada hayvan otlatmak yerine üzerine bina dikmek daha rantsal açıdan. E, cep doldurucu bir hale geldi. Anla birisi gelir, robinayı diker. Hı hı. Türkiye'de binalar önce dikilir, kadastro kayıtları sonra da yapılır. Evet. Şimdi hesler için de aynı şey geçerli. Şimdi bu, bütün bu hes projelerinin meselesi nedir? Elektrik üretmek mi? Evet, Türkiye'nin ciddi bir enerji açığı var. Ancak heslerle bu açık kapatılamıyor, bu hesaplandı. Orada başka bir problem var. İnsanların bedava kullandığı suyu parayla satmak gerekiyor o insanlara. Yani su akıyor ve insanlar bunu kullanıyorlar. Ve aslında konu üzerinde hiçbir vazifesi hı hı. olmaması gereken birileri bakıyor. Aa diyor ben bunu bu adama satarım diyor. Yani bunun şeyden farkı yok. İstanbul'a göçmüş olan köydeki tarlasını satmış adama cebindeki parayı sövüşleyip Galata Kulesi'ni satan Süleyman Osman'dan farkı yok bu adamların. Hı hı. Yani herhangi bir doğal kaynağı, herhangi bir... Kamusal mülkiyeti altındaki zenginliğe baktığında bu adamlar özelleştirilip satılabilecek şeyler görüyorlar. Evet. Yani kafaları böyle çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aslında onlar bir yandan da doğal varlık olarak nitelenmeli. Yani aslında herkesin kullanımına açık Hı -hı. ve bir yandan da aslında kendi hakları da var. Bütün o varlıkların. Çünkü doğada diğer canlılar da o sudan hmm. faydalanıyor. İşte bitkiler de faydalanıyor. Yani bütün doğanın bütün cül olarak faydalandığı bir yapı. Akıl dışı bir şey bu. Yani evet. siz bir dereye o dereyi, <gülüyor> o basamakları da beton dökerek yapıp su altına alıyorsunuz dere yatağını. Niye? Çünkü oradan elektrik üreteceksiniz. Güzel. Harika da yani sonra ne olacak? Evet. Ee, peki biraz önce yine çok kısaca bahsettik. Evet. Bu topraktan kopuşun sonuçlarından Hı -hı. biraz bahsedebilir misiniz? Yani evet tarım alanları kullanılamaz hale gelecek, üretim e, çok etkilenecek, e, kentteki tüketici de bundan çok etkilenecek Hı -hı. ama topraktan kopuşun değer olarak sonuçları neler olabilir? Şimdi e, doğrusunu söylemek gerekirse e, bu bir miktar sosyologların alanına evet, ama şu kadarını söyleyebilirim. E, köylülük bir kültürel dokudur. O konuda aynı düşünmüyor da olabiliriz. Ben evet. kendinde çok da güzel ve iyi bir şey olduğuna da emin hı hı. değilim. Hı hı. Ama kentlere yığılan insanların kent yoksulluğunun yarattığı kültürel dokunun ne derece korkunç çürütücü bir şey olduğunu not etmek gerekiyor. Yani e, İstanbul'un veya Ankara'nın veya İzmir'in değil sadece. Burada orada saydıkları 29 ilin 29'unda da ve diğer illerde de zaten... Kent çeperlerine, varoş olarak tanımladığımız bölgeleri yığılan çaresiz insanların bu çaresizliğinin yarattığı ağır psikolojik ve kültürel tahribatın da ayrıca tartışılması gerekiyor. Hı hı. Bu ilerletici bir şey değildir. Buradan sadece acı ızdırap çıkar. Izdırabın dile getirilmesi, ızdırabın daha fazla kök salması ile sonuçlanır sadece. Yani e, işçi ücretlerini düşürmek için insanları kayıt dışı çalışmaya güvencesiz çalışmaya ucuza çalışmaya köle gibi çalışmaya ikna etmek için onların yanına daha fazla insan yığıyorsunuz kentleri sürekli ve bunu ne yapıyorsunuz e, kırdan şu veya bu biçimde geçimini sağlayan insanları söküp söküp kente doğru ittirerek yapıyorsunuz tamam o zaman kentte suçu nasıl önleyeceksiniz kentte bu insanların kırda sahip oldukları güvenceye bile sahip olmayan bu insanların yaşantısını nasıl sağlayacaksınız? Evet. Samsun'da bir bebek öldü açlıktan. Bunu hala unutmadı bu ülke. Yani bu unutulamayacak vakaların sayısı arttığında ne olacak bir yerden sonra? Vakaya değildir artık. İstatistik konusudur diyeceksiniz? Ha derler. Sonunda derler bunu. Bunu da derler. Yani çünkü vicdan vicdan hak getire. Ama insanların doğal yaşam alanlarından, insanların iktisadi geçim olanaklarından bu kadar... Yani sadece bir yasa marifetiyle bu kadar hunharca kopartılabiliyor olması mevcut iktidarın e, faşizan yönelimleri konusunda da bize çok şey söylüyor. Evet. E, Nevzat Bey süremizin sonuna geldik tabi e, bu konuda. E, belki bu yasa ölçeğinde değil ama köylülüğün e, ve tarımın e, geçmişi ve gelecek konusunda belki bir program daha yapabiliriz sizinle ben daha sonra. Ben de katılmak istiyorum. <gülüyor> e, bu arada kitabınızın ikinci baskısı yapıldı sanıyorum değil evet, mi? Evet yapıldı. E, onu da buradan duyurmuş olalım. Anadolu'da tarımın 150 yıllık öyküsü merak edenler için buradan anons yapalım. Evet. E, yazılama yayınlarından yazılama çıktı. Yazılama yayınlarından Birinci baskısı da ikinci baskısı da çok sevdiğim ve çok duyduğum Korkut Borat hocam ön söz yazdı. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Evet. E, başka bir duyuru daha yapmak istiyorum. E, köylülüğün idam Fermanı adı verilen bu e, yasa tasarısıyla ilgili siz de bir şey yapmak istiyorsanız. E, bir imza kampanyası açıldı bu e, yasa tasarısına karşı change.org adresinde. E, köylülüğün idam Fermanı... E, Tare işareti Büyükşehir Yasası e, olarak arayabilirsiniz. Ya da change.org büyükşehiryasası Yasası adresinden girip e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasayı veto etmesi için imzanızı atabilirsiniz. Evet çok teşekkürler tekrar Neuzas Bey. Ben teşekkür ederim. E, programımızı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi sizi e, bugün... Bakırköy'de yarın Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kurulmakta olan %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.